Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 2012'nin son programını yapıyoruz. Ancak 2013'te de devam ediyoruz, yine buradayız. Hala olan bu yılın önemli çevre olaylarını mongabay.com derledi. Önemli çevre olaylarından birisi, kuzey kutup buzullarının erimesinin tahminlerin ötesinde çok daha hızlı şekilde ilerliyor olması. Erime bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Dünyanın iklim dengesini bozabilecek bu durum, bu yıl yaşanan Sandy Kasırgası ile... Yeniden geniş kitlelerin gündemine geldi. Fırtına 153 can aldı, 80 milyar dolarlık hasara neden oldu. Bir diğer olay çevre olayı ise Rio artı 20 zirvesinde ülkeler çevresel hedefleri ekonomik hedeflerle birleştirerek sürdürülebilirlik yolunda bir adım atamadı. Toplantı hüsran sonuçlandı. Daha az kötü geçen toplantılardan bir tanesi Katar'ın başkentinde yapılan iklim müzakereleri oldu. Burada Kyoto protokolünün süresinin uzatılması ve iklime zarar veren ülkelerin zarar görenlere tazminat ödemesi konusunun gündeme gelmesi ufak da olsa bir umut oldu. Ekim ayında ise Brezilya ülkedeki orman mülklerinin ne kadarının korunacağına ilişkin yasayı onayladı. Amazon ormanlarının kesilerek yok edilmesi konusunda olumsuz bir adımdı bu. Yine de nispeten iyi bir haberde Amazonlarda yıllık ağaç kaybı son yıllarda en düşük oranda gerçekleşti. Ama tabii ki devam ediyor sonuçta. Dünyada en çok orman kaybı yaşanan ülkelerden biri olan Kamboçya için 2012 yılı aktivistlerin öldürüldüğü bir yıl oldu. Önce insan, Nisan ayında orman aktivisti Chut Wuti şaibeli bir şekilde öldürüldü. Ardından yasa dışı ağaç kesimlerini yayınlayan gazeteci... Hang Serai Odom arabasında öldürülmüş olarak bulundu. Kongo'daki Okapi doğal yaşam alanını basan silahlı bir grup 6 kişiyi ve 13 Okapi'yi öldürdü. Saldırının fil avcılığı ve altın aramalarına karşı yapılan mücadele nedeniyle organize kaçak avcılık çeteleri tarafından yapıldığı düşünülüyor. Evet bunlar bayağı üzücü haberler. Ancak mongabay.com editörleri sevindirici gelişmeleri de paylaşmışlar. Bunlar arasında Avustralya'nın dünyanın en büyük deniz koruma alanını oluşturuyor olması... Yeni korunan deniz alanlarında balıkçılık, petrol ve gaz aramalarının sıkı denetimlere tabi olması, regülasyonlarla kısıtlanması, Tanzanya'da 1996'da keşfedilen sonra soyut tükenen bir kurbağa türünün oluşturulan yapay ekosistem içinde üretilerek doğayı yeniden kazandırılması Avustralya'da karbon vergisinin getirilmesi, Meksika'da karbon salımının düşünülmesiyle ilgili yasanın getirilmesi, Brezilya'da Amazonlara kurulacak dev barajın binlerce kişi tarafından protestosu, Endonezya'da çevrecilerin ve yerel grupların uzun süren kampanyalarının ardından ekimine yer açmak için ormanların yok edildiği palmiye ekimlerinin yasaklanması, Avustralya'da yasa dışı kereste ithalinin yasaklanması, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada katranlı kumlarından gelen petrolü taşıyacak Boru hattının durdurulması, Meksika körfezine Deepwater Horizon sızıntısını kirleten BP'ye rekor ceza verilmesi sayılabilir bunların arasında. Tabii ki Türkiye adına ise tüm bu sevinirci gelişmelere eklenecek bir kelime yok maalesef. Son dönemin doğayı yok etmekte dünyanın en başarılı ülkesi aralarında olmayı sürdüre biliyor gibi görünüyor Türkiye. Ne yazık ki. İstanbul Taksim'de halkın karşı çıkmasına ve toplanan 50 bin aşkın imzaya rağmen uygulamaya konulan projenin yeni safhaları da görünmeye başlandı. Taksim'de başlayarak Elma Dağı üzerinden Harbiye'ye uzanan Cumhuriyet Caddesi ortasındaki çınar ağaçları ile İstanbul'un en güzel arterlerinin başına geliyordu. Ancak gece yarısına doğru iş makineleri ile köklerinden sökülen ağaçların başka bir yere nakledileceği söylense de uzmanlar bu şekilde Hoyratça sökülen ağaçların bir daha yaşamasının mümkün olmadığını söylüyor. Taksim'de sürdürülen hukuk dışı uygulamalara ilk günden beri karşı koyan Taksim platformunun üyelerinden Korhan Gümüş ise olan biteni İstanbul'a büyük bir ihanet olarak değerlendiriyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde açılan ekolojik pazarlar ülke çapında yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekolojik pazarlardan alışveriş yapanların en çok merak ettiği konu ise pazarlarda satılan ürünlerin denetiminin nasıl yapıldığı. Tezgahlardaki ürünlerde zirai ilaç kalıntısı olup olmadığını, titizlikle denetlendiğini söyleyen Buğday Derneği yetkilileri en son denetimlerle ilgili bilgiler de verdiler. Şişli ve Kartal'daki ekolojik pazarlarda yapılan denetimlerde 4 üreticinin 8 farklı ürünü analize gönderildi. 369 ayrı zirai ilaç etken maddesi açısından incelendi bunlar. Ve sadece bir vakada komşu bahçede kullanılan bir zirai ilaçtan kaynaklanan bulaşma görüldü. Bu ürünün satışı ise ekolojik pazarda durduruldu. Ekolojik pazarların kurulmasından bugüne kadar geçen 6,5 yılda 27 denetimde 51 farklı ürünün analiz edildiği belirtiliyor. %100 ekolojik pazarlarda katılan üreticilerin ürünlerinin yanı sıra aracıların depoları da buğday derneğince denetlenerek stokları da izleniyor aynı şekilde. Bu yılın sonunda Hepinize yeşil ve barışlı bir gelecek diliyoruz. Umarız önümüzdeki yıllar çevre yıkımının durmasını sağlar. Ve sonunda doğa ile dost bir toplumu hep beraber yaratmayı başarırız. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi